Ben sâme ramazân vakti ahtisâben gufrelâhum âtikâte ve mî zemmîh. şöyle i Ekrem ki sallallâhu aleyhi ve sellem bir kimse sevabını Allah'tan ümiderek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları af olurum diyor. Ama kul hakkı düşmez. Şehit dayısı bir adam kul hakkı düşmez. Kimden aldınsa hekime vurdunsa vereceksin yerine yerine gidiyor. Ancak denize bu denize denizde şehit olursa bir adam olan bir kul hakkı takılır. Hem hukullah hem kul Yoksa böyle karada şehit oldu bir adam şehit oldu yani İbrahimullah için. Gene hakikat düşünür üzerine. Hatta arası şöyle ekran bir muharebede birisi şehit oluyor. Sahabeden dedi peygamber baktı ona bu cehennem dedi. Yazma şey cehennemde mi? Evet dedi. Zira bu üzerine emanet varmış, aba varmış, havasını vermemiş arkadaşlarının üzerine kalmış. Zamanımızda erip çalıyor, çırpıyor, geliyor camide ağlıyor, "Ya Rabbi beni affet, günahlarımı affet." diyor. Ula bunun hakkını veremince olmaz. Ya çok Allah kendini sevdirecekten Allah cebih huvayından ödeyecek yani şeyde, hazine ilahiydi. Ve illa böyle. Kırdı yem, kulak kırıyor, iş